Pazarlar, değerli izleyenler, İnsan Insana programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cüceloğlu ve değerli arkadaşım Polat Doğru. Bugün sizlerle birlikte yine önemli bir kavram üzerinde konuşacağız. Bu kavramın birçok gölgeleri var, birçok görünüşleri var, ifade ediliş tarzları var. Ve bu kavram kıskançlık. Kıskançlık hocam. Kıskançlık. <gülüyor> Nefis evet. konu hocam. Nefis yani. Benim sevdiğim cinsten böyle civcivli, oyuncaklı, bol sohbet edilebilir. Evet. Ee, biraz önce kameraman arkadaşla konuşuyorduk. Son beş yılda altı bin küsur kadın erkekler tarafından öldürülmüş. öldürülmüş hocam. Kıskançlık. Yani bir e, yara da var aslında var, var, üzerinde hocam. durmamız var, gereken. Var. Evet. Bu yani hakikaten çok ciddi bir konu ve biz farklı farklı boyutlarıyla da ele alıyor olacağız bugün. Ee, ama ondan önce size sorulmuş olan soruları bir dinleyelim hocam. Peşinden de devam ederiz konuşmaya. Tamam. İnsanlar başkalarının başarısını neden kıskanırlar acaba? Bizi kıskanan insanlara nasıl davranmalıyız? Kıskançlık sizce bir sorun mudur? Hayır. Neden kıskançlık duyarsınız? Doğan Hocam, kıskanç olmayan var mıdır? Kıskanç insanlardan zarar görmemek için ne yapmalıyız? Hocam, bir insan neden kıskanır? Bir insanın en yakınını kıskanması doğal mıdır? Hocam, kıskanç insanlara karşı nasıl davranmalıyız? Başarıyı kıskanmak insanı motive eder mi? Ve başarılı insanları kıskanmak e, daha hırslı yapar mı insanları? Hocam merhaba, e, kıskançlıkla kıskanma arasındaki fark nedir acaba? <gülüyor> Evet. Değerli izleyenler Sokak röportajlarında Soru soran emek verenlere Huzurunuza teşekkür ediyorum Ne kadar Çok anlamlı direkte yakalıyorlar hocam evet, yani, yani, Çok öz Sorulması gerekeni soruyor insanlar Ve merak ettikleri konular da belli Ben şimdi farklı farklı boyutlarını Konuşacağız dedim İzleyiciler de zaten ondan bahsetmişler İki temel alana bu işi ayırırsak Sanki daha kolay olacak gibi geliyor Bir tanesi yani. Yani bir insanın, bir insanın durumunu, varlığını, elindekileri ve hayatını kıskanıyor olması hali... ...bugün konuşacağımız hı hı. durumlardan biri. Bir diğeri de bu kadın erkek ilişkilerinde özellikle yaşanan kıskanma hali. Evet. Hangisinden başlamak istersiniz? İkincisinden böyle. başlayalım. Tamam. O, <gülüyor> Benim de ya. Öyle mi? <gülüyor> O daha bir gündemin konusu oluyor. Aynen öyle. düşünmemiz öyle. lazım. Aynen öyle. Yani bununla ilgili ne dersiniz diye Facebook'ta sordum. Ee, bir saatin içerisinde 60'a yakın yorum geldi hocam. Yani insanlar konuyla ilgili ve gayet aklı başında şeyler de söylüyorlar. Ve ilişkilerin içerisinde de bir kıskançlıkla ilgili sıkıntı durumumuz var. Yalnız ben hakikaten sıkıntımı değil mi ondan da çok emin değilim hocam. Öyle mi? Neden yani, öyle hissediyorsa? <gülüyor> ya biri birini seviyorsa da kıskanır hocam diyenler var. Hı hı. E, aşkın tadı tuzu kıskanmaktır diyenler var. Hı Kıskanmayan hı. erkek erkek mi diyen var. Hı hı. Şimdi buradan bakıldığı zaman bu hakikaten problem mi değil mi ben çok emin değilim hocam. Evet. Yani... <gülüyor> ne var işte kıskanılıyor, evet. doğal Aynen. bir şey. Ee, şekilde bir bakış tarzı. Ee, Hakikaten bu konuda yani bir... ...kıskançlığın türleri var mı... Hı hı. ...dereceleri var mı evet. konusu... ...üzerinde durulması gereken... Ee, ...öldüresiye kıskanmak... ...veyahut hatta ilişkiyi canlı tutacak... ...kıskançlık... ...bunlar bayağı farklı şeyler ve... ...insan ne kadar olgunluktaysa... <gülüyor> ...herhalde hayatlarının... ...diğer yönlerinde ne, neyi... ...ifade Aha. ettiği o olgunluğun bir derecesi oluyor. Benim... Ee, kıskançlıkla ilgili çalışmam korku ve öfke kadar değil ama Anladım. şunun farkındayım ki e, kıskançlık duygusunun temelinde korku ve öfke iki temel baz e, onlar üzerinde işliyor neden korkuyoruz hocam Kork korktuğumuz şey ne yani kaybetme korkusu eee ...ve kaybettiğin şey... ...senin yok oluşuna doğru gidebilir. Hmm. Ee, şimdi diyelim ki... ...benim... ...bir tek sensin arkadaşım. Şimdi çocukluktan başlıyor. Evet hocam. Seni Polat arkadaşım olarak görüyorum. Tamam. Ve <gülüyor> okula gidince ilk düşündüğüm şey... ...Polat bir araya gelelim... ...omuz omuz atalım, konuşalım şu bu falan filan... ...kavgamız, dövüşümüz, hırgürümüz olabilir ama... ...sen benim arkadaşımsın. Doğru. doğru. Sonra bir bakıyorum ki... ...sen birileriyle arkadaş olmuşsun... ...ve hiç tanımıyorum onları... Hı hı. ...ve hiçbir şekilde davet edilmiyorum... ...ve senin onlarla olan arkadaşlığın... ...beni tamamiyle ...ortada bırakmış vaziyette. Hı hı. Şimdi... ...eğer ben normal... ...bir psikolojiye sahipsem evet. ...birdenbire... ...sana öfkelenirim. <gülüyor> ve ondan sonra arkadaşlarını kıskanırım... Aha. ...ve elimden geldiği kadar... ...şu veya bu şekilde... Fark etmeden, elimde olmadan sizin ilişkilerinizi bozup seni o arkadaşlık ilişkisi içerisinde tutmaya çalışırım. Anladım. Hocam sizin söylediğinizden ben şöyle bir şey anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Yani kıskanç, kıskanma duygusunun kendisi doğal bir şeydir gibi anlıyorum ben söylediğinizden. Doğru mu anlıyorum bunu hocam? Doğru anlıyorsunuz. Ve bütün duygular için bunu söylemek isterim. Bütün duygular için bunu söylemek istiyorum. Yani biz burada kıskanma durumunu eleştirel bir şekilde ele almıyoruz ama e, bu normal, bu hayatın içerisinde var diyerek evet. bakıyoruz. Değil evet. mi hocam? Evet. Ve Polat e, bence <gülüyor> herhangi birisi bana geldiği zaman şöyle bir tavır içerisinde olsa Hocam kıskanç olduğumu keşfettim, kıskanç olmak istemiyorum ve ben artık bir daha hiç kıskanan bir insan olmak istemiyorum. Bunun üstesine geçmek istiyorum dese derim ki ...yanlış bir tavır içindesin. Anladım. Çünkü... ...normal insan... kıskanan bir yaratık. Doğal olarak oluyor bu. Çocuk... ...altı aylık bebeklerde kıskançlık görüyorsun. <gülüyor> Henüz daha kültürün pek işlemediği... ...konuşmanın evet, olmadığı görüyorsun. Hayvanlarda da görüyorsun kıskançlığı. Var. O varoluşun bir işleyiş mekanizması. Olgun insan... ...kıskanmayan insan diye. Olgun insan... ...kıskandığının farkında olan... Hı. ...neden kıskandığını... ...anlayan ve... ...bunun kendisine söylediği mesajı... ...fark eden insan olur. Ve insanlar geliştikçe... ...kıskandığı şeyler değişir. Anladım. Ben gençliğimde... ...sürekli... ...korumaya çalışır. Nasıl ki horoz... <gülüyor> ...tavuğun etrafı bak bak bak diye böyle gezer Doğru. falan... ...şudur Doğru. budur böyle sürekli efelenir Öyle bir tavır içindeydim. Doğru. Ama yurtdışına gittiğim zaman baktım... ...başka bir düzey var. Aha. Yani... ...bir kız geliyor gözleri cıvıl cıvıl... ...sen Türkiye'den misin diyor... ...ay diyor şöyle diyor böyle diyor dokunabilir miyim diyor... ...ulan diyorum kız bana kesildi galiba... ...ve o sürecin sonunda... ...benim nişanlım da diyor Türkiye'den birisini hiç görmedi daha önce, seni tanıştırabilir miyim diyor. Çağırıyor. Ediliyor mu büzülüyorum şimdi birdenbire olan adam bana bir tane yumrukma tari, ne olan ki nişanlıma <gülüyor> konuşuyorsun falan mı der diye. Geliyor böyle, aa Türkiye'den misin diyor, evet diyor bahsetmişti diyor nişanlım, merhaba nasılsın falan diyor. Şimdi... ...ilk bakışım şey olan bunlar ne biçim erkek? Evet. Evet. Efendim... ...erkek eşek bile kancığını kıskanır falan gibi... ...bir tavır içinde bakabilirsin. Ama ben... ...insan olduğumdan dolayı... ...olgunlaştıkça... ...duygularım da olgunlaşıyor. Hı hı. Duygularım olgunlaştığı zaman... <gülüyor> ...neyi kıskanıyorsun meselesinde şunu görürsün... ...sende olan bir hadiseden dolayı kıskanıyorsun. Karşındakinden dolayı değil. ...benimle ilgili bir şey diyor. Evet. Ben mesela fark edebilsem ki... ...Polat yeni bir arkadaş grubu buldu... Hı -hı. ...gidiyor. Ama ben... ...arkadaş olacak bir insan olmaya... Devam. ...kendimi... ...kesinlikle olgun ve yeterli görüyorsam... ...derim ki... <gülüyor> ...gelir veyahut da benim de yeni arkadaşım olur. Dert değil. Her insan potansiyel bir arkadaş. Öyle bakarım. Ve böyle baktığımdan dolayı hakikaten de... ...çok arkadaşım olur. Böylelikle öfkelenmem, kızmam. Kendimle olan ilişkimde bir rahatlık vardır, güven vardır. Benim kıskançlık duyacağım şeyler daha başka düzeylerde olmayabajlar. Şimdi neden insanlar karılarını öldürüyorlar? Çünkü erkek olarak insanlık zemininde olgunlaşmış değiller. Peki hocam tam burada ben bir şey sormak istiyorum. Laf yani, ettim şimdi bu adam ne dedi diye böyle düşüneceksin. <gülüyor> <gülüyor> o oraya döneceğiz zaten hocam. Yani bu bu sohbetin gittiği yer orası ama e, ben deminden beri kafamda bir itiraz çınlıyor. Yani onu onu dile getirmek durumundayım. Hı hı. Ya hocam Amerika'da öyle olabilir ama bizde öyle değil yani. Erkek öyle yapamaz. E, orada bir tane çakması gerekir o adamın diyen çıkar hocam. ...benim de aklıma geliyor yani... ...hani evet anlıyorum söylediğiniz şeyi... ...ama bir diğer taraftan da... ...ya biz de bunu yapamazlar yani... ...ne, ne yapacak peki vatandaş o zaman? Şimdi... <gülüyor> ee, ...bu program... ...o senin dediğin vatandaşı olan... ...çok güzel konuştu hocam ya... <gülüyor> ...ha işte ya böyle olacak... sen dürten bir program da yapabiliriz... Evet. ...veyahut da... ...dinlediği zaman ya bir eksikliği keşfettim ee, benim insan olma kalitemde daha atacağım adımlar var Nasıl? merdivenin çıkılacağı basamakları var dedirten bir programda yapabiliriz. Sen hangisini istiyorsun? Hangi türden programı Bilmiyorum istiyorsun? Ne hocam ya. <gülüyor> Şimdi um, ben kendim oradaydım ve bunun acısını çektim. Nedir esas itibar <gülüyor> acısını çektiğim şey? Mesele şu kadın insan mı değil mi ona bir karar vermek lazım. İlk karar noktası burası. Yani önce bunu farkına varmam lazım. Ne demek işte karı karıdır. Ben de herifim. Allah onu karı yaratmış. Ben <gülüyor> de herif yaratmış. Gülme gülme. Şimdi... Bunun ötesine geçmeyi düşünmüyorsa... ...tıpkısının aynısı olmaya devam eder. Ve ben bu kişiler için bir kitap yazdım. Yetişkin çocuklar. Kültür robotu. Ve... ...ne kaybediyorlar peki? İnsan insana... ...o ahinede konuşma olmaz. Hmm. Allah onu insan olarak yaratmış. Ve bu adam diyor ki... ...sen ben insan olarak yarattın ama... ...ben... ...herif olmayı tercih ediyorum. Onu da garı <gülüyor> olarak tutacağım. Ve insan insana konuşmayacağız. Karılar ne yapar, herifler ne yapar? Mesele budur. Çocuk da doğduğu hmm. andan itibaren... ...ulan bu herif mi olacak, garı mı olacak diye bakarım... ...ve ona göre programları benim derdim <gülüyor> bitmiştir. Böyle bir toplum olacaksak eğer... ...bu toplumun geleceği bellidir. Üretemez. Ne sanatta, ne bilimde... ...ne felsefede... ...insan insana... ...bir geleceği yoktur. Ve bence yok olmaya da mahkum hocam. Ondan dolayı... ...en çok sevindiğimiz iş şey şu olur. Ulan şu, şu üretiyoruz. Kim mühendisliğini başkası yapmış. Fikrini başkası Hı -hı. yapmış. Her şeyi başkası bulmuş. Bir üretip sattığımızdan dolayı ...evimiz para verdi diye çok memnun oluyoruz. <gülüyor> Ulan çok şaşırdı var. Bu da bende var. <gülüyor> <gülüyor> ama insan insanı yaşamak durumu olduğu zaman işte orada başlayacak yani Hı -hı. o kendi içindeki insan yalnızlığının farkına varıp evde karısının insan yalnızlığının farkıyla konuşmaya başlayacak yani ya insan insana konuşalım ve bunun üzerine oturtalım kadın ve erkek olmayı çok önemli çok yani şimdi bunu anlayamıyorsa bir kişi o zaman hakikaten yetişişinde gelişişinde bayağı önemli kısıtlamalar vardır. Kültür robotu dediğimiz zaman şudur. Kültür bütün programları yüklemiştir ve senin herhangi bir şekilde bir kalktığın beklenmez. Evet, evet. Zaten sen kültür robotu olmaktan çıktığın andan itibaren el alem konuşur. Palata bakla... Nasıl giyinmiş? Cık cık cık. Ulan şuraya bak ya. Adama bak ya falan şeklinde. Ve bunun altında ezilme durumu olduğunda yavaş yavaş eski hale Doğru. dönersin. O bakından <gülüyor> neden korkuyor? Neye öfkeleniyor? Bu soruların cevabı insandan insana değişir. Olgun insanın da korkacağı, öfkeleneceği şeyler vardır. ...mesela ben kendime bakıyorum, biraz olgun bir olarak görüyorum kendimi. <gülüyor> Pardon. Mesela... ...bencil insan gördüğüm zaman... ne dedim ki arabayla gidiyorsun... <gülüyor> ...seni tıkadığını bile bile... ...kapıyı açmış... ...kaşınıyor, ediyor falan filan... ...merhaba da demiyor herhangi bir şekilde... ...durduruyor seni. Çok bencil bir şey. Çünkü adamın arabası büyük... ...besbelli ki kendi kafasında... ...ben kimim lan sen biliyor musun tavrı içerisinde? Doğru. Şimdi... <gülüyor> ...bu kişiye bir öfkem oluyor... ...ama bu kişiyi kıskanmıyorum. Hmm. Şimdi... ...ama bakıyorum... Aa, ...birisiyle... ...tanımadan önce... ...pek önemsememişim. Fakat 3-4 gün geçmiş, 5 gün geçmiş... ...bakıyorum... ...vaa adam... ...şu anda yaşadığı yerin 4-5 bisli üstünde yaşayabilir. Eviyle, mahallesiyle. Arabası 7-8 kat daha zengin olabilir. Evinin büyüklüğü, mobilyalar falan hepsi... Daha iyi ...hepsini çok çok fazla olabilir. Ama o... ...tavrıyla, giyinişiyle konuşuşuyla... ...ve iki gündür de beni ezmemiş... ...onu görüyor. Fark ettiğim zaman böyle diyorum ki. Eziliyorum yani. İmreniyorum. İşte Kıskançlık ama imrenme türlü. Ben de böyle olmak istiyorum diyorum. İşte güçlü olmak bu diyorum ya. Ve o kadar emin gücünden... ...benim güç gösterimi falan... ...gülümseyerek... ...görmüş... ...ve... İnanmış bir de... ...zaman verirse benim de görebileceğime... Of. Güven duymuş bana. Öyle olmak istiyorum. Şimdi bir de bu var. İmrenme duygusu oluyor hakikaten. O bakımdan... ...kendini korumaya mı alıyorsun... ...yoksa onun gibi mi olmak istiyorsun... ...dediğinde... ...duyguların da değişmeye başlıyor. Değişiyor bakıyor. değil mi hocam? Evet. Ya hocam... E, ...o zaman bir miktar... Ya ben şimdi anladığım şeyi söyleyeyim o zaman? Eğer ilişki insan insana yaşamıyorsanız, merkezine insanı koymuyorsanız, kadın ve erkek olarak bir ilişki yaşamaya çalışıyorsanız o zaman bazı kalıplarında mahkumu oluyorsunuz. Diye. Ben sizi söylediğinizden bunu anlıyorum. Buradaki kalıplar kıskanmayı gerektiriyorsa o zaman siz o kalıbın bir kuklası olarak kıskanmak durumunda kalıyorsunuz ve kendinizi yalnızlaştırıyorsunuz. Burada yani. bir parantez açabilir miyim? Tam bu noktada. ...kadın ve erkek ilişkisi yönünden... ...eğer ben... Evet. ...erkekliğime güveniyorsam... Hı hı. ...ve... ...tam anlamıyla... ...ben... ...görünüş itibariyle... ...erkek enerjisi itibariyle... ...kadınlarla ilişkinde... ...erkek hı hı. olarak bir tavır alış itibariyle... ...içimde bir eziklik yoksa... ...kolay kolay ezilmem. Anladım. Yani kadın şöyle yapmış böyle yapmış var ...ezilmem ve kolay Anladım. kolay kızmam. Bakarım böyle ne oluyor derim şöyle... Heh. Yani çünkü o kadar eminim ki, anladı. Yani senin piyasam varsa benim de piyasam var durumu var abi yani böyle. O bakımdan e, sadece senin seçimlerin değil benim seçimlerimle bu ilişki devam ediyor bilinci içerisinde olurum. Şunun altını çizmek istedim burada kendine güvenen kişi, erkekliğine güvenen, kafasına, görünüşüne, hı hı. enerjisine güvenen kişi öyle çıldırmaz Anladım. Sakindir. Yani bir gerginlik yaşasa bile diyorsanız bunun Halletmesi bunu bilir. halletmesini bilir, yani onu evet. o işi çözer diyorsunuz. Peki bugün birileri izledi ve şunu fark etti Dedi ki ya ben benim bu hayattaki duruşum ee, Doğan hocanın söylediğine benziyor ama şimdi anlıyorum ki eşim karım hayatta kocam fark etmez tam da böyle bakmıyor hayata yani o daha rollerin içerisinden, daha kalıplardan bakıyor ve beni kıskanıyor. Şimdi anlıyorum ki ve ben bundan rahatsızım. Yani bunu yaşıyor olmaktan rahatsızım. Üstümde bir sıkıntı var. Kendim olmakta zorlanıyorum. Böyle birine ne tavsiye edersiniz hocam? Ne ne, yap, ne yapması gerekiyor? Yani çünkü ben bazen bakıyorum çiftlere hocam. Bunu görüyorum. Taraflardan biri bir şey keşfediyor, bir şey anlıyor ve hayat çok daha yalnız bir hale geliyor. Evet. <gülüyor> Ne önerirsiniz hocam? Evet. Anladı. Bugün dedik ya bizim bir sıkıntımız var. Ne yapacak bu? Koca da olabilir, eşi de olabilir, kadın evet. da olabilir, evet. erkek de olabilir. Evet. Doğru. Ee, ve bu öyle bir konuşma ki şimdi yapacağım şey kardeşler arasındaki kıskançlık konusunda da girdiğimizde evet. evet, konuşabiliriz. Önce evet. şunu söyleyeyim. ...bana birisi geldiği zaman ve derse ki... ...kocam çok kıskanç, hocam... Hı hı. ...ay bunaldım, ee, ne yapayım? Evet. <gülüyor> yani senin kocanla konuşmam lazım... ...diyesim geliyor. Evet. Çünkü kişinin... E, ...başka birisinin kıskançlığını... ...hayır kıskanç olma şeklinde önleme... ...çok çok kısıtlayabileceği bir tek şey var. Etkili bir sohbet oluşturma etkili sohbet oluşturmada insan insana yolculuğu gerektirir. Hı hı. Onun için o kişinin, diyelim ki bir kadın, kocası çok evet. kıskanç, evet. onunla konuşmak istiyor. Aynen, ben kadının yerinde olsam ilk farkına varacağım şey, benim kocam aynı zamanda bir insan ve ben önce onun insan tarafına hı hı. konuşmak istiyorum. Ve bunu da ...vaaz vererek, e, mesaj ederek, suçlu hissettirerek yapmayacağım. Hakikaten onda gizli olan o insan tarafını e, farkına vararak geliştireceğim. Bu nişanlık dönemindeki o insan tarafıyla ilgili anılardan... ...bana vermiş olduğu bazı hediyelerden, sözlerden Hı -hı. hareket ederek... ...o zaman neden mutlu olduğumu, benim de çünkü insan olduğumu... ...ve bunu geliştirmeye başlarım ve sonunda kıskançlık durumunda onun kıskançlık durumunda benim daha yalnızlaştığımı hüzünlendiğimi halbuki yaşam yolculuğumu onunla insan insana götürmek istediğimi söylerim. Ve her seferinde bunu bir kere suçlamam çünkü o numara yapmıyor. O varoluşunun bir parçası olarak bunu sergiliyor. Öyle hissettiği için yapıyor değil mi? Kesinlikle. Başka türlüsünü yapabiliyor evet. olsaydı muhtemelen evet. başka türlüsünü yapardı. Ve yani ondan dolayı kendimi daha değerli hissetmediğimi de söylerim. <gülüyor> e, çünkü bu da Kültür bir bütün Yani kadın evet. kültürü erkek kültürü bir yani. Ne biçim erkek Ben hiç kıskanmıyor beni Tavrı içinde olan çok kadın var, var. E, O zaman Yani ben bir erkek olarak Böyle diyen bir kadınla ilişki kurmuşsam Önce kendime bakarım Ne buluyorum ben bunda hmm. Yani bunun garı tarafı mı insan, i̇nsan tarafı mı Netice, Böyle bir şeye bakarım Şimdi baktım ki ...karı tarafından. O zaman derim Doğan bir dakika... ...kızacak bir şey yok. Kadın diyor ki... ...benim insanlığımı unut. Bana karılığımı hatırlat. Hırla. Günde bir tane atarsan... ...oh derim işte beni kıskanıyor şimdi falan. O zaman... ...yine kızmam karşımdakine. Anladım. Derim ki aklın neredeydi ya? Nasıl yaptın bu seçimi ya? <gülüyor> i̇şte aşkın gözü kördür de bilmem ne olduk falan filan numarasıyla... ...böyle birçok insan kendisini uyutabiliyor. Fakat... Eğer bir sorun varsa çözeceksek... ...karşıdakine kızarak... ...ve karşıdakine saad ederek, karşıdakini korkutarak çözemezsin. Mutlaka bir... ...sohbetten, insan tarafından... ...kafa ve gönlüne konuşmaktan geçecek bir sohbetten geçecek bu. Süper. Yani bu... Iı, Çocuk zaten geldi biraz. Evet, çocuk evet hocam hiç, onu, da, e, yani onu da konuşacağız. Kardeş kıskançlığı gibi bir konu da çok yoğun bir şekilde evet. gelmiş mesela bizde. Ne yapayım hocam diyor. Çocuklar diyor birbirini kıskanıyor. <gülüyor> Şimdi ben bunu çok gördüm. Evet. Anne baba <gülüyor> ve dede büyük anne her iki taraflardan birinci çocuk olmuş. Torun çocuğu. Ay ay ay. ...bütün dünya onun etrafında dönüyor. Aynen öyle. Merkez o. Merkez o. Su içti, ayaklarını attı... ...sümkürdü, dilini çıkardı... ...ay, <gülüyor> ay, ay, her şey konuşuluyor böyle. Hepsi birer konuşulma konusu. Ve sonra... ...bakıyorsun anne hamile. Aaa... Evet. ...kardeşim karnında mı anne? Evet, <gülüyor> sevebilir miyim? Dokunuyor. ve. ...şimdi burada işte kardeşin falan... ...şudur budur... ...çocuk oluyor... ...o bebek o kadar aciz, o kadar yardım <gülüyor> alıp ki... ...anne de baba da... ...onun koruması içerisinde ve yeni bebek olunca... ...dedeler, büyük anneler falan... ...ben kaç kere şahit oldum misafirlikte... ...üç birşik yaşındaki kız... ...gelen misafirler de var Pola... ...ve herkes... ...beşiğin etrafında toplanmış ve sedirde bir köşede Ay canım benim yani. üç buçuk yaşında orada yaşam gidiyorum yanında sen nasılsın diyorum Hı, İyiyim. ve söyleyeyim mi hemen altına kaçırmaya başlamıştır feaniiyemeye başlamıştır ve... ...kardeşini tutarken şöyle bir tane de çarpmıştır. Şimdi bununla nasıl ilgileneceksin? Aynen öyle. Anlamadan ilgilersin. Sen ablasın. Olur mu Yapılır mı? Evet. Sen ablasın. Öyle öylece Ne oldu? Dağda gitti. Dağda bastırdım. Doğru. Sen ablasın. Halbuki daha önce... Merkezdin. Herkesin bir yıldızıydı. Adını koyalım ne olsun adı? Serra olsun hocam. Evet. aynı ne güzel isim öyle geldi. <gülüyor> şimdi aslında bu programı dünüyor. Serra kim? Niye o işi buldun? Haa Polat. <gülüyor> Vallahi hocam şimdi bir fırça mı yiyeceğiz ev dedi. <gülüyor> şimdi eveden Serra'ydı. Evet. Ve bir abla oldu. Serralık gitti gümbürtüye. Aynen. Ay ablamız nasıl konuşanlar. Çok güzel ya. Bak, Onun üstünden anlatılıyor. Evet evet. Ay. Benim kendi ailemde oldu bu Polat. Bir de benim kitaplarımı okuduklarını söyleyenler. Oy. Kendi ailemden. O çocuk oldu ve abla itildi köşeye. Ablası da çok seviyor. Ablası ablası ablası. Ay. Ve şimdi o büyük olan... ...14-15 yaşında ve Polat... Bayağı zorlanıyor. Çok ben öfkeli. Anlamadım. Çok haklı ya. Çok, çok öfkeli. Haklı. Çok öfkeli. Ya ben şeyi görüyorum. Hala anlamıyorlar biliyor musun? <gülüyor> Belki pronazor <sonra gülüyor> anlarlar. <gülüyor> ben... Yani şunun görülememesi noktasında... E, ...zorluk yaşıyorum. Şimdi... ...siz bir yerin prensi veyahut da prensesiydiniz... ...dünyanın en önemli insanıydınız... ...size hep öyle hissettirildi o ana kadar... ...ve bir gün sonra size diyorlar ki... ...ya bunu mantıklı mantıklı anlatan ailelerde bile ben aynı şeyi görüyorum... ...diyor ki bak... ...yarın öbür gün bir kardeşin olacak... ...o da bu hayatın içerisine yerleşecek... ...onu da çok feci seveceğiz... ...aynen seni sevdiğimiz gibi... ...ama sana kalan sevgimiz de devam edecek... ...şimdi düşünüyorum bir çocuğun gözüyle... ...bunu anlamaya çalışıyorum... Çok zor hocam bunu çok anlamak. O. Bunu anlamak çok zor. Yani burada ben korkarım. Hakikaten korkarım böyle bir durumda. Bu ne demek ya? Beni çok seviyordunuz. Hı hı. Sen bir tanesin, en süpersin, en acayipsin diyordunuz. Şimdi biri daha gelecek onu da öyle seveceğinizi söylüyorsunuz. Ve beni de hala seveceğinizi söylüyorsunuz. Bu, yani Bunda bir sıkıntı yaşamamak bana müm mümkün değilmiş gibi geliyor. Evet. Ondan dolayı davranışa bakar çocuk. Aha. ...benimle ne kadar zaman geçiriyorsun, bana ne kadar emek veriyorsun. Doğru. Olgun ana baba... ...iş bölümü yapar. Anne, küçük bebek doğduktan sonra mecburen... Mecbur yapabileceği bir evet, şey yok Ama tabii. baba hemen devreye girer. O kızını yatırır, okur, koklar... ...beraber giderler, anneye hadi iyi geceler denir falan filan. Ve... ...daha önce anneyle çok beraber geçirmiş olan e, kız şimdi babayla çok geçirmeye ama eksikliği de gidermeye başlar. Doğru. Ama sürekli şu vardır, şu anda kızım ne mesajı veriyoruz? Sen özelsin, sen e, yerin doldurulamaz, e, kardeşinle beraberiz, biz bir, bir aileyiz ama sen yaşayan bir şekilde sadece abla olarak görmüyoruz. ...sen bizim çok önemli bir parçamızsın şeklinde. O bilinç hep bir köşede durur değil mi hocam evet. böyle bir yerde? Evet. Yani ve tahmin ediyorum ancak öyle olması halinde çocuğu rahatlatmak mümkün olabilir... ...o hayatı sağlıklı bir şekilde yürütmek mümkün olabilir. Hocam bir boyutu daha var bu kıskançlığın. Yani bu kardeş kıskançlığı çok gelen boyutlardan biriydi. Bir diğeri de yani bir başkasının oluşu varoluşu nedeniyle kıskanmaktan mümkün diye düşünüyorum ben. Ve görüyoruz da bunu yani... Hmm. Ahmet almış yürümüş gitmiş Leyla bilmem ne olmuş ve ben durduğum yerden bakıyorum... Bunların bu alıp yürümüş gitmiş olmalarından ben bir rahatsızlık duyabiliyorum. Evet. Ve bu çok yoğun olarak iş yerlerinde orada burada yaşanan bir durum sağda solda bir sürü hikayelerinde dinliyoruz bunun hocam. Evet. Ee... <gülüyor> Ee, kesinlikle ve tarihte de görüyorsunuz ha. krallar birbirini katlanıyor evet. aile içerisinde de evet. aynı şekilde e, onun için bir sürü e, filmlerin falan konusu doğru, olmuştur doğru. <gülüyor> burada insan olmanın kalitesi işinin içerisine giriyor tabi e, şöyle diyeyim ben <gülüyor> diyelim ki ben iş hayatına girdim evet. ve benim insan olarak tüm değerim ...bankacıların bana bakışıyla ilgili ne kadar param varsa o kadar varsın. Fena bakış değilmiş hocam. Evet. Biliyorsun bankaya girdiğin zaman hesabın kadar adamsın. E, normal hocam. Hatta şimdi öyle bankalar var ki şubelerine girdiğin zaman eğer o şubede... ...yani o bankada hesabın yoksa... ...başkaları senden yarım saat sonra gelip kartları geçirip... ...seni bir buçuk saat bekleyebiliyor. Bankanın dediği şu, bizim aşiretten değilsin. Aynen öyle. Biz bizim aşiretten olana öncelik veririz. ...selam olsun o bankalara. Şimdi... <gülüyor> ...ama hakkaniyet yok. Böyle bir toplum olabilir. Ne kadarlık adamsın ki sen ki ya. Para kadar. Ondan dolayı... ...böyle biri kabul ettiğin zaman, satın aldığın zaman... ...böyle bir kültür robotluğunu... Evet. ...başka birisi iş hayatında gelişip... ...ön, ön plana geçtiği zaman... ...kıskanırsın. Hmm. Ama aslında olan şu... ...sen var olmak istiyorsun. Ben de diyorum ki, abi kolay var ya... ...insan olma konusunda... ...var olmaya çalış. Ve... ...ondan dolayı kıskançlığını anla. De ki, ops... ...ben... ...bunu mu kıskanıyorum? Bu benim gittikçe insan olmadan... ...uzaklaşmamı sağlar. Onun için ben... ...belki kıskanma olacağım ama... ...bunları kıskanmayacak insanlar ...haline geleceğim. Anladım. Ben başka şeyleri imrenecek bir insan... ...haline geleceğim. Onun için... ...duygularının farkında olmak... ...çok önemli. Ve yüce mevlam... ...yaratmış, öyle bir yaratmış ki... ...Polat... ...duygularınla... ...kendine özgü bir müfredat programı... ...oluşturabilirsin. Bunu anlatır mısınız biraz hocam? Diyelim ki bugün ben... ...birisiyle karşılaştım, kıskançlık duydum. Uh -huh. Akşam evime gittim... ...şöyle bir tefekkür içerisinde... ...kıskançlığımın farkına vardım... ...yazdım. ve Farkına vardım ki ola. ...benim kendimi... ...değerli görmem için... ...özendiğim şey bu. Hmm. Ve onun üzerinde düşünmeye başladım. Benim... ...daham bu mu? Olmak istediğim şey. Ve baktım... ...sonu nereye götürecek bunu? Hı hı. Daha iyi bir aile mi? Daha iyi bir insan mı? Daha iyi bir toplum mu? Hı hı. Daha iyi bir şirket mi? Yoksa... ...daha güçlü bir ego mu? Şimdi... Yüreğimi geliştirmeden egomu geliştirdiğim zaman bu toplumun istediği başarılı insan olabilirim ama evet. gittikçe yalnızlaşan bir insan olurum. Hmm. Onun için ben egomun yanı sıra yüreğimin de gelişmesini önemsemeye başlarım. Aha çok önemli. Yüreğimin gelişmesini sağlayacak insanlar hemen böyle ortada yok. Yok hocam. ...ondan dolayı avcı olurum. Ararım diyorsunuz. Tabii benim Savaşçı kitabında anlatmaya çalıştım avcı olurum. Benim yüreğimi besleyecek insanları bulmaya çalışırım... ...kitapları bulmaya çalışırım, dostlukları bulmaya çalışırım. Ve bu bakış tarzı içerisinde... ...her gün, her hafta, her ay... ...bu hayat bana yol gösterir. Bana özgü bir müfredat programı oluşturur. O programı keşfetmiş olan insanların programı bu. <gülüyor> Doğru mu değilim? Doğru hocam valla. Çok da güzel bağladınız. Evet. Ee, o arayışın bir e, destekçisi, rehberi diye düşünüyorum ben de bu programı. Evet. Yani Kendine yolculuk yapmak isteyen birisinin, kendini anlamak isteyen birisinin... müfredatında yer alacak programlardan biri diye düşünüyorum bu bölümden. Evet ondan dolayı e, değerli izleyenler e, size... Hiç kimsenin yapamayacağı bir komplemanı da bu şekilde yapmış olduk. Bu programı <gülüyor> seyrederek hakikaten bizim için ne kadar özel insanlar olduğunuzu, bir toplumun geleceği için ne kadar özel insanlar olduğunuzu da altını çizmek istedim bu şekilde. Bir ara verelim hocam. Ciddi mi diyorsun? Vallahi. hocam. Evet verelim o oldu. Şimdi görüşmek üzere efendim. Evet kıskançlık üzerine sohbetimiz devam ediyor Polat'cığım. Hocam peki şöyle bir durum oluyor bazen bunu da mı kıskançlık kapsamında değerlendireceğiz. Gerçekten hayatta öyle insanlar var ki ben bazen bakıyorum ya helal olsun diyorum ya neler neler yapmış. Gerçekten dünya kadar emek vermiş şu yönleriyle de örnek alınacak bir insan diyorum. Ben daha uğraşayım ben de böyle bir şey yapayım diyorum. Bu da kıskançlık kapsamında değerlendirilebilir mi hocam? Bakacak olursan ben hakikaten kendi içimden değil dışarıda bir şeye bakarak kendime dönüyorum. Dolayısıyla sizin anlattığınızla aslında bir uyum hali var ama bir yandan da yok diyorum ben hani tartıyorum içinde <gülüyor> öfkem yok korkum yok bilmem ne yok. Bu ne peki hocam? Şevkim var. <gülüyor> ha evet. Şimdi. E ...burada duyguya baktığın zaman... Ee, ...kıskançlıkta... ...genellikle... ...karşıyı zarara uğratma, onun sahip olduğu bir şeyi yok etme üzerine bir... Hmm. ...tavır vardır. İmrenmede... ...karşıya bakarsın, kendine dönersin. Onda olan bir şeyi yok etmek istemezsin, kendin almak istersin. Anladım. Ay imrendim dersin. Ne kadar güzel bir şey. Hı -hı. Nasıl elde ettiniz? Bunun yolu ne? bu Hangi kitabı okumuştunuz, hangi seminere gitmiştiniz, kimi dinlemiştiniz, hocanız kimdi, hala ders veriyor mu? Hı hı. Ee, kendini almak istersin ama onda yok etmek istemezsin. Aman dersiniz çok güzel. Sizin gibiler çok önemli. Ben şimdi üniversite öğrencileriyle karşılaştığım zaman profesörlerle, konuşmacılı yazarlarla evet. diyorum ki genellikle bu ülkenin değerli bir üyesisin. ...var olmaya devam et, ürün vermeye devam et. Bunu üniversite öğrencileri için de söylüyorum. Hocalar için de, düşünürler için de ve çok şükür bunları görüyorum ülkemde. İmriniyorum bazılarına. Evet, ben, yani ben kendi içimde yaşıyorum o evet. duyguya hocam. Birini izliyorum, evet. bir konuşma yapıyor. Bakıyorum böyle, ya diyorum... ...müthiş emek ve helal olsun yapmış. Ben de yapmak istiyorum, ben de, ben de o noktayı yakalamak istiyorum. Evet. İşte rol model dediğimiz evet. durum ortaya Aynı çıkıyor. Orada... ...yani kelimeler yanlış kullanılmazsa, bazen ay kıskanıyorum diyorlar. Orada imreniyorum demek istiyor aslında. Anladım. Yani kıskanmakla imrenmeyi... Gıpta ettim. Gıtma, evet, o var. Gıpta Anladım. etmek. Ee, ve, e, bir kere şu, bir... ...duygunu tanı. <gülüyor> iki duygunu yargılama. Anladım. Yani bu çok önemli bir insan Anladım. için. Kıskanç bir insan olmak istemiyorum. Elinde değil. Öfkelenmek istemiyorum. Hiç öfkesiz bir insan olmak istiyorum. O zaman ağaç ol. Ee, <gülüyor> hiçbir şeyden korkmak istemiyorum. O zaman delir. Ee, yani normal bir insan korkar, gıpta eder, kıskanır... Öfkelenir. ...kaygılanır, öfkelenir. Bir. Duygular doğaldır. Doğal. İkincisi tanı. O duygular yoluyla kendini tanımaya çalış. Ve... Olmak istediğin insanın farkına var. Senin Anladım. daha ne? Onu Anladım. keşfet ve o duygularla öyle bir ilişki kur ki yavaş yavaş mesela şunu demek mümkün. Evvelden kıskanıyordum ama şimdi imreniyorum. Vay. Değil mi? Çok mümkün. Mümkün mümkün. Hocam evvelden sizi kıskanıyordum ama şimdi imreniyorum ve ondan dolayı sizden uzak durma yerine daha, yakın, daha yakın olma, kitabınızı okuma ve sizin gibi seminer vermek istiyorum mesela. Çok güzel. Evet. Ne kadar önemli bir şey. Çok, çok. Evet. Peki şeyle ilgili son bir hafta onunla ilgili alalım ondan sonra da. bugün. Laf yok bizde. Özür dilerim hocam. Tamam. <gülüyor> bugün iyi çarptınız beni ya hocam. Eee <gülüyor> zamanı geldi artık. <gülüyor> Seni dergaha alalım. <gülüyor> hocam Sahiplenmek peki sakıncalı bir durum mu? Yani şimdi biz öyle bir konuşma yaptık ki bu kadın erkek ilişkisiyle ilgili. E, bence sahiplenmek bunun dışında bir yerde kaldı. Ve siz bir yandan ait olmaktan bir yandan birey olmaktan bahsediyorsunuz. E, i̇nsan bir yerde sevdiği insan hiç sahiplenmeyecek mi hocam diye bir soru geliyor aklıma. İyi ki geliyor. Şimdi ben... Eşim Yıldız'ı gerçekten hayatımın <gülüyor> çok önemli bir yerine koyuyorum. Evet. Ve şu veya bu nedenle kaybedersem çok üzülürüm, çok sarsarlıyorum. Doğru. Değil. Ama Yıldız'ı şey derneği olarak kullanmıyorum. Koltuk değneği olarak. olarak. kullanmıyorum. Bağımlısı da diyelim. Her zaman için onun özgür seçimine hmm. saygım var. ...o benimle beraber olmayı seçtiği için beraberiz. Ben de onunla beraber olmayı seçtiğim için. Ve hiç kimseyi değil, onu seçtiğim için beraberiz. Şimdi bu anlamda sahipleniyorum onu. Hmm. Yani benim seçimim o diyorum. Ama... E, olan kimse dokunmasın, gebertirim lan. Benden çok genç, bir sürü genç erkekler var etrafında... ...doluyor, bunu öldürürüm ha şunu bunu. Mafya tutarım, gebertirim sizleri. ...aklımın ucuna gelmez. Anladım. Böylelikle sahipleniyorum ama... ...bağımlısı değilim. Tiryakisi değilim. Alkol veya da... ...sigara gibi bir durum yok işin içerisinde. O kendi özgürlüğü içerisinde... ...insanca... ...ben kendi özgürlüğüm içerisinde insanca... ...ilişkimizi devam ettiriyoruz. Çok güzel söylediniz hocam. İyi laf ettim değil mi? Vallahi iyi laf <gülüyor> <atıyorsunuz>. <gülüyor> Bitirelim mi? Bitirelim hocam tamam. sağ ol. Oldu. Değer izleyenler... Umarım siz de bizim kadar zevk aldınız ve umarım aydınlandınız. Önümüzdeki hafta başka bir programda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.